Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi ve min seyyiati a'malina. Men ve men yudlil Ve la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve abduhu ve rasuluh. ba'd ve hayral hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerral umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Uluhiyet tevhidine iki haftadır başlamıştık. Yine devam edeceğiz. Uluhiyet ile alakalı büyük şirk'e götüren birkaç mesele daha var. Bunlardan birisi Allah'tan başkasına kurban kesmek. Allah'tan başkasına kurban kesmek de şirktir. Allah Azze ve Celle Kevser suresinin ikinci ayetinde sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Allah'tan başkasına namaz kılmak şirk olduğuna göre kurban kesmek de şirk olmalıdır. Kurban kesmek de bir ibadettir. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 162 163. ayetlerinde şöyle buyuruyor. De ki benim namazım da her türlü ibadetlerim de hayatım da ölümüm de rabbül Alemin olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur O'nun. Bana verilen emir budur. Ona Müslümanların, teslim olanların ilki olmam emrulundu. En'am suresinde böyle buyuruyor. Peygamber ve sıfat ve samda Allah kendisi dışındakilere, kurban kesenlere lanet etsin buyuruyor. Bazı sonraki dönem ilim ehli, alimler idarecilerin bir yere gelmesi halinde yani bir açılışa, bunun benzeri törenlere gelmesi halinde kesen kurbanları da Allah'tan başkasına kurban kesmek olarak ifade etmişlerdir. O ile algılamışlardır. Böylesi bir durumda bakılır eğer bu kurban kesilirken maksadı bu idarecilere tazim için mi idarecinin önünde kan akıtmak mı bunlar için mi yoksa ikramda bulunmak velime yani bir çeşit yemek yedirme organizesi için mi e, bu mu amaçlanmış buna bakılması gerekir e, eğer bu ayrım yapılmazsa tehlikeli. Hükümler verilmesi söz konusu olabilir. Bazı köylüler adet olarak gelen misafirlerine kurban kesmezlerse yani e, mesela bir koyun kesip yedirmezlerse kendilerini kusurlu görürler. Yani bir adet halini almıştır. Bu değil kastımız. Gelene tazim. Gelen için kan akıtmak, eğer bu amaçlanmışsa, he, ona tazimi içeren, saygıyı, ona e, hürmeti, yani ona ibadeti e, amaçlayan her türlü kurban kesimi burada tehlikelidir. E, ama dediğimiz gibi misafire ikram etmek, yemek yedirmek amaçlı olan bundan müstesna. Allah dışında başka bir varlığa kurban kesen ona ortak koşmuş olur. Allah dışındakilere kurban kesen bunu ona yaklaşmak ve onu tazim için yaparsa şirke düşer. Kul misafirlerine ikram etmek için kurban kesebilir. Şirk olan kurban ise Allah dışındaki bir varlığa yaklaşmak ve ona tazim için yapılandır. Dolayısıyla burada niyete itibar edilir. Kabirlere ve cinlere kurban kesmek kesinlikle ibadettir. Sihirbazlar ve kahinler şeytan tarafından etki altına almış kimseleri iyileştirmek için bazı kuş ve hayvanların kesilmesini isteyebilmektedir. Mesela Hacı Bayram'ın yokuşundan aşağı doğru inerken o Baba türbesinin önünde Çocuk. tavuk, horoz e, bunlar satarlar ve e, her gittiğimizde de aşağı yukarı mutlaka 3-4 tane horozun kesilmiş olduğunu görürüz. Allah onları bu pislikten kurtarsın. E, sihirbazlar ve kahinler demek ki bu işte e, cinlerin kendilerine, şeytanların kendilerine bir vesvesesi, onların bir teşvik etmesi söz konusu. Ee, bu şirktir. Böyle yapanlara yaptıklarının yanlışlığını gösteren deliller sunulmalıdır. Yani de ki benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de olan Allah'a aittir. Onun eş ortağı yoktur. Müslümanların ilki olmam emrolundu. Enam 162 163. ayeti ve sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Yani namazını da kurbanını da Rabbin için yap. Ayetleri okunmalıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah kendisi dışındakilere kurban kesenlere lanet etsin sözü Allah dışındakilere kurban kesenin lanetlenmiş olduğunu göstermektedir. Çünkü bunlar en büyük günahı işlemişlerdir. O da Allah'a şirk koşulmasıdır. Allah Azze ve Celle bu hayvanları bizim için yaratmıştır. O halde Onlara dayanıp başkasına yakınlaşma niyetini nasıl taşıyabiliriz? Şirk olan kurban çeşitli şekillerde olur. Bunlardan birincisi yakınlaşmak ve tazim niyetiyle kesilen kurbanlar hakkında. Az önce ifade ettiğimiz şekilde olduğu gibi. İkincisi Allah adından başkasının adıyla kesilen kurbanlar. Mesela Mesih, da herhangi bir veli için kesilen kurbanlar böyledir. Bunların hepsi Allah'tan başkası için kurban kesmek anlamına gelir. Üçüncüsü putlar için kesilen kurbanlar. Mesela, mesela müşriklerin taptığı bir putun ya da Hristiyanların taptığı haçın yanında veya bir kilisenin yanında kesilen kurbanlar Allah dışında bir varlığa kesilen kurban. Putlar için kesilen kurban anlamına gelir. Mesela bir kimse kurban keserken Allah'ın adını ansa, ama bunu cinlere yakınlaşmak ya da onları salih ve veli kimseleri tazim için ya da ey efendi eğer hastalığım geçerse senin için bir koyun keseceğim diyerek onlara yaptığı bir adak olsun diye kese keserse ki bu şeyhini tazim anlamına gelir ve onun ihtiyaçları gidereceğine e, inandığını gösterir. Bu durumda da Allah dışındaki bir varla kurban kesilmiş olur. İfade edildiği gibi bu davranış şirktir. Bu fiili işleyen kimse daha önce Müslüman iddiyse bile artık mürtet haline gelir. Dolayısıyla kesilen böylesi bir kurban yemek kesinlikle helal değildir. Eğer bu fiili işlemeden önce müşkidiyse artık şirki artmış olur. Yine kestiği kurban yenilemez. O kişi ehli kitaptan idiyse yine aynı durum geçerlidir. Alimlerin doğru kabul edilen görüşü budur. Bu noktada ortaya çıkan ihtilaf ise zayıftır. Yani ehli kitabın Şirk olarak yani sen biliyorsun bir ehli kitap bir insan yani şu söylediğimiz vasıflarda şirk bir amel işliyor, şirk bir kurban kesiyor. Bu kurban eti yenmez. Ama bilmiyorsun ne şekilde kesilmiş, ehli kitabın kestiği o manada yenir. Bir Müslümanım diyen kimse dahi bu şekilde şirk üzere bir kurban kesse o yine yenmez. Yani kesim şekli bakımından bu kati Naslara göre bunu yenmez. Adak konusu Allah'tan başkasına adak adamak, yemin etmek. Adak konusu bu kurbanla alakalı. Adam bir kısmı kurbana bakar, bir kısmı hükümleri bir kısmı da yemine bakar. Yani ikisiyle de alakalı bir konu. Dolayısıyla bir bağlantı var aralarında. Kabirlere, salih kimselere ve cinlere yönelik adak adamak şirktir. da bir nevi ibadet olduğu Bakara suresinin 270. ayetinde şöyle açıklanıyor. Harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz. Bu ayet adanın bir ibadet olduğunu açıkça göstermektedir. Bunun Allah'tan gayrısına yönlendirilmesi de şirktir. Acaba adak adamak yemin etmek gibi midir? Allah dışında bir başka varlığa adak adamak her zaman itikat ile alakalıdır. Dolayısıyla bu sadece dille işlenen bir fiil değildir. Yemin ise çokça dile geldiği için çoğu zaman insanlar inanca bir itikada dayanmaksızın Allah'tan başka adına yemin edebilmektedirler. Mesela peygambere yemin olsun ki, babamın şerefine yemin olsun ki şeklinde insanlar sık sık Allah'tan başkasına yemin etmişlerdir. Burada Allah'ın tazim edilmesi gibi adına yemin edilen varlıklarında yüceltilmesi amaçlan, amaçlanmamaktadır. Böyle bir amaç yoktur. Her ne kadar adak ve yemin benzer olsa da birbirine benzese de Allah'tan başkasına yemin zikrettiğimiz üzere genelde maksatlı olmamaktadır. Yani kasıtsız bazen insan ağzından çıkıyor bu tür sözler. Genellikle işte adetten gelen alışkanlıklardan dolayı çıkıyor. Kalbinde böyle bir itikat yok. Ama adakta mutlaka bir itikada dayalı bir şey var. Aralarında ayrım bu. Ancak bu da şirktir. Allah'tan başka adına yemin etmek ney? Bakın Peygamber Efendimiz bunu şirk diye isimlendirmiş. Sadece dilin alışkanlığı olan küçük şirk. İtikatla birlikte büyük şirk. kişi dinden çıkaran şirk olur. Bununla birlikte yemin, yemin edilen varlığı Allah gibi tazim etmek için yapılırsa bu büyük şirk olur. Yemin edilen varlığı Allah gibi tazim edilen bir konuma oturtursa bu büyük şirk olur. Mesela bir kimseden yemin istense, ondan falanca veliye ya da nebiye yemin etmesi talep edilse, burada onun Allah adına, yalan yemin edebileceğine ama veli ve nebiler adına yalan yemin etmeyeceğine inanılıyorsa durum değişir ve büyük şirk olur. Yani burada da bakın itikatla bağlantı var. Çünkü artık yemin sadece dile gelen, katsız bir yemin olmaktan çıkar. Zira o veli ya da nebiyi Allah'tan daha fazla veya en azından onun kadar yüceltmiş olur. <gülüyor> Bazı kavimlerde bir velinin kabri başında yemin edilmesi ve bu galip ve talip kimsenin hakkına yemin olsun ki denmesi istenilmektedir. O velinin adına yemin edilmesi istenilmektedir. Onların inancına göre kabirde yatan veli yalan yemin edeni mahvetmekte galip ve mazlumun hakkını almaktadır. Taliptir yani bu manada taliptir. Eğer o Allah adına yemin ederse bunu reddetmekte ve o galip ve talip şeyh adına yemin edilmesi istenilmektedir. Yani Allah adına yemin etmesini ne yapıyor? Kabul etmiyor. İlla buna yemin et. Ki yani caydırıcılığı var bu şeyhin. E bu seni çarpar. Ama Allah haşa. Yani sanki bu konuma getirmiş gibi oluyor. Hiç kuşkusuz bu büyük bir şirktir. Çünkü artık o veliyi Allah'tan daha fazla yüceltmiş olmaktadırlar. Şeyhülislam ibn-i Teymiye Allah rahmet eylesin. Şöyle diyor. Bunlar içerisinde Allah adına yalan yemin edip şeyh adına doğru yemin edenler de var. Çünkü onun gönlünde şeyhi Allah'tan daha yücedir. Neuzübillah. Allah adına yalan yemin edebiliyor ama şeyhi adına böyle yapmaya korkuyor. Mecmul Feteva'da bu ifadeleri naklediyor. Dolayısıyla bunlar büyük şirk olarak değerlendirilmelidir. Adakta ise genelde veliden ya da cinden ihtiyacın giderilmesi talebi vaki olmaktadır. Eğer bu da maksatlı olmazsa yani... Adına adak yaptığı kimselerin ihtiyacını gidereceğine inanmaksızın yaparsa hükmü yemin gibi olur. Mesela benim üzerime ve aynı zamanda Ümmü Haşim ya da Bedevi ya da Dussuki ya da Ebul Abbas için adaktır derse ve bunu az önce e, ifade edildiği gibi maksatlı yapmazsa, maksatsız olarak yaparsa yemin hükmüne girer. Küçük şirk hükmüne girer. Bu durumda e, küçük şirk söz konusu olur. Ancak veli ya da cin adına adak adayan kimseler, Bunların ihtiyaçlarını gidereceğine inanmaktadırlar. Bunu yerine getirenler bu itikadi boyutunda taşımaktadırlar. Bu adakla ona teşekkür etmiş olmaktadırlar. Bu ey şeyhin şifa bulursam senin için şunu yapacağım diyerek şeyhini Allah ile arasına vasıta kılarsa, onun ihtiyacını gördüğüne inanırsa, bu adağıyla da ona teşekkür ettiğini düşünürse, şeyhinin Allah katında işlerini görebileceğini kabul ederse, İslam dilinden çıkaran büyük şirke girmiş olur. Evet. Allah, Allah'ın eğer bir kimse Allah'ın kendi şeyhine işleri yürütme etkisi verdiğine inanırsa bir kimse bu da rububiyet meselesinde şirke düşmek anlamına gelir. Yemin ile adak arasındaki fark şu. Allah'tan gayrısına yönelik adak genel itibariyle büyük şirktir. Allah'tan başkasına yapılan adaklar genelde Büyük şirktir. İtikadı birlikte barındırır. Yeminde ise daha çok küçük şirke düşünülür. Her ne kadar ikisi birbirine benzerse de benzesede insanlar genelde adına yemin ettikleri varlığı Allah gibi tazim etmeyi amaçlamamaktadırlar. Bunu kasıtsız olarak. Adakta ise tazim söz konusudur. Musaf üzerine yemin etmeye gelince, Kur'an üzerine musaf üzerine yemin etmeye gelince eğer Burada yine durumun ayrıntısına bakılır. Eğer Kur'an'ın Allah'ın sıfatlarından biri olduğuna inanarak çünkü ne? Allah'ın kelamıdır. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Buna, Bunun Allah'ın sıfatı olduğuna inanarak Allah'ın adına yemin ile esma ve sıfatlarıyla yemin aynıdır bu noktada ve kelamı da bu sıfatlara dahil olduğundan bu şekilde yemin ederse meşru bir yemin olur. Allah, Kitabullah, Kelamullah, Kur'an, Allah'ın izzeti, azameti, hayat üzerine yemin etmek kesinlikle Allah adına yemin etmek anlamına gelir. Yani Allah'ın sıfatları adına yemin, Allah adına yemin anlamına gelir. Ancak Musaf'ın sayfaları üzerine yemin edilirse Allah'tan gayrısına yemin edilmiş olur ve bu caiz değildir. Çünkü o sayfaların mahluk yaratılmış olduğunda ihtilaf yoktur. Yani Allah'ın kelamı mahluk değildir ama sayfalar mahluktur. Allah'ın ahdi üzerine yemin etmek iki anlama gelebilmektedir. Allah'ın bizden aldığı ahit ki bu onun kelamıdır. Yani Allah'ın bizden aldığı, kullardan aldığı ahit Allah'ın kelamıdır. Kulun Allah'a verdiği ahit de kulun fiildir ve yaratılmışlar üzerine yemin etmek caiz değildir. Müslümanların yeminleri üzerine yemin etmeye gelince... Müslümanlar aslen Allah üzerine yemin ederler. Çünkü Müslümanlar ehli tevhid ve ehli imandırlar. Evet burada sahih bir rivayette şöyle buyruluyor: Sahabeden bir tanesi buane denilen yerde kurban kesmeyi cahiliye döneminde adamış. Müslüman olunca diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, ben böyle bir adakta bulunmuştum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Orası insanların şirk koştukları bir yer mi? Tapınılan bir kabir var mı orada? Şirk koşulan bir e, unsur var mı orada diye bunu soruyor. Şayet bakın burada hem cahiliyede adanan bir adanın İslam'da da yerine getirilmesi, Ömer radıyallahu anh rivayetinde var bu zaten, cahiliyede bile adanmış olsa, adan yerine getirilmesi var ama İslam adak adamayı ne yapmış? Mekruh görmüş. Mekruh ama yaptığın zaman, bu adayı yaptığın zaman yerine getirilmesi vacip. Bu vacibi de yerine getirirken, Bak Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Yeminde de aynı şey vardır bu yerine getirme konusunda. Eğer yaptığın şey, adak adadığın şey, hakkında yemin ettiğin şey, Allah'a isyan içiren bir şeyse o yeminin ya da adağın gereğini yerine getirmezsin. Bunun yerine kefaretini verirsin. Kefaretini eda edersin. O yüzden Peygamber Aleyhisselam burada. Orası tapınılan bir yer midir? Orada tapınılan bir kabir var mı diye soruyor yerine getirilmesi vacip olan bir adanın şirk olan bir yere adanmış olması halinde bakın o yerine getirilmez. Evet onun yerine kefaret gerekir. Kaybı bilmeyi ve varlık aleminin idaresini Allah'tan başkasına nispet etmek de yine şirklerdendir. Uluhiyet tevhidini iptal eden şirklerdendir. Hakikatte bu olgu esma ve sıfatlarında Allah'a ortak koşmayla alakalıdır. Burada zikredilmesinin sebebi bunun yaygın olmaz. Yani kaybı bilmeyi Allah'tan başkasına nispet etmek, varlık aleminin idaresini Allah'tan gayrısına nispet etmenin yaygın olmasından dolayıdır. Çünkü uluhiyette büyük şirke düşmekten önce bu olgu geçerli olmaktadır. Yani kaybı bilme yetisi nebilere, velilere, kahinleri ve müneccimlere de nispet edilmekte ve varlık aleminin onların yönettiğine inanılmaktadır. Bu inanç, rububiyet ile esma ve sıfatlarda şirke düşmek demektir. Peygamberlerin ve velilerin kaybı bildiklerini düşünmek, Allah'ın sıfatları konusunda şirke düşmek demektir. Çünkü bunların Allah'a has bilgilere vakıf olduğuna inanılmaktadır. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 59. ayetinde şöyle buyuruyor.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 Esma ve sıfatlarında Allah'a ortak koşmuş olur. Çünkü Allah'tan başkasına ibadet etmeden önce böylesi bir inanca girilmektedir. Önce falanca nebi ya da velinin gayip oldukları halde her şeyi duyup bildiklerine inanılmaktadır. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın kıyamet günü bildiği, kıyamet gününü bildiği düşünülmektedir. Halbuki Allah Azze ve Celle Lukman suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani bırakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yani Said Nursi'ye gibi e, daha başka isimlere de kendi şeyhlerine bile kıyametin saatini bilir, kıyametin gününü bilir diye ne yapmışlar? Nispet etmişler. Muhdiddin Arabi'nin kitabında Ebced Cifir hesaplarıyla Allah'ın dinde yasaklanmış olan bu gibi hesaplarla e, kıyametin tarihini hesaplamaya çalışmış, işte Şarani olsun daha başkaları olsun e, bu bid'ate, bu şirkin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 Kur'an'ı tekzip etmek demektir. Kur'an'ı yalanlamak demektir. Yine varlık aleminin idaresinde Allah'tan başkalarının da yetkisi olduğuna inanmak da rububiyet konusunda şirke düşmek demektir. İşte şeyhim kainatta tasarruf eder. Allah ona öyle bir yetki vermiştir demek. Bu da rububiyet hususunda şirke düşmek demektir. Bu inancı taşıyanlar esasen Esma ve sıfatlar ile rububiyet konusunda Allah'ın ortakları olduğuna inanmaktadırlar. Bu da şirktir. Eğer bir de bunlara sığınıp zarar vermesi ya da menfaat sağlaması için dua ederlerse, uluhiyet konusunda da şirke düşmüş olurlar. Mesela sihir yapmaları ya da gelecekten haber vermeleri için kâhinlere ve sihirbazlara gidenler böyledir. Kâhine ve sihirbaza giden böyle de. Şeyhine giden ne? Yani yapılan iş aynı müracattaki maksat aynı, şeyhin yaptığı şey aynı, burada hükümde aynı. Allah Teala Bakara Suresinin 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Tuttular Süleyman'ın hükümranını hakkında, şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre girmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi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 Bu ayet şeytandan öğrenilen sihrin küfür olduğunu açıkça göstermektedir. Burada bu ayette insanın aklına şöyle bir soru gelebiliyor. Yani Harut ve Marut melek. Melek nasıl orada sihir öğretir? İmtihan için. Şimdi daha önceki peygamberlerin her biri bir takım mucizelerle, yani bütün peygamberler... Bir takım mucizelerle gelmişler. Kendi dönemlerinde e, olağanüstü, yani onların o toplumun ilerlediği en ileri noktada hangi özellik varsa o konuda bir mucizele gelmiş. Mesela tıpın çok ileride olduğu bir zamanda abraşa çare bulamadıkları zamanda İsa Aleyhisselam'ın mesiyle, okumasıyla, ile, ile ne yapıyordu? Abraş iyileşiyordu, ölüyü diriltiyordu Allah'ın izniyle. Musa Aleyhisselam döneminde sihir o kadar zirve noktada. Göz boyacılığı, hokkabazlık. Bak e, onlar bir takım sebeplere sarıldığı halde Musa Aleyhisselam sebeplere sarılmadan yani sihrin sebeplerine sarılmadan elindeki asayı at diyor. O da attığında bütün yılanları yutuyor. Elini koynundan çıkarıyor. ben işte bembeyaz el şeklinde e, Kur'an-ı Kerim'de bu kıssalar anlatılıyor. Şimdi burada e, insanlar şu şaibeye düşmesi diye. Mesela peygamber olmayanlar da olağanüstü bir şeyler gösteriyor. Yani onlar işte bak yılanları falan oynatıyor. E Musa aleyhisselam da asasını atıyor, yılanları yutuyor. Bunun yaptığı onkinden farklı mı? İşte o farkı göstermek için. Sihirin yani olağanüstü olarak gösterilen şeylerin bir kısmının sihir olduğu... Ve sihirin ancak sebepler aleminin bir sonucu oldu. Yani insan sihir sebeplerini arayıp, arayıp ondan sonra bunu elde ettiğini öğretmek üzere Allah bu meleklerini gönderiyor ve sihirin gerçek mahiyetini gösteriyor insanlara. Ama peygamberler öyle değil. Allah dilediği an dilediği yerde hem de göz boyacılığı değil hakiki bir manada ne oluyor? Olağanüstülüğü gösteriyor. Bu peygamberine bir mucize oluyor. Sihir ve mucizeyi kulların ayırt edebilmeleri için yani bir hüccet beyanı için Allah Azze ve Celle bunu bildiriyor. Sihir, lugat itibarıyla, sözlük anlamı olarak ince ve gizli olan her şeydir. Sihirin haram ve büyük günahlardan olduğu konusunda ittifak vardır. Kimse bu konuda itilaf etmemiştir. Bu ayeti kerimede yani Bakara suresi 102. ayeti kerimesinde bakın ne buyuruluyor. Tuttular Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar köfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Oysa o ikisi biz sırf imtihan için gönderildik. Sakın kafir olma demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karşısının arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiçbir kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasip olmadığını pek iyi biliyorlardı. Yani bu küre düşerken bilerek bunu işliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü keşke bunu anlasalardı. Hadis-i şerifte de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanı helak edecek yedi şeyden sakının buyurduktan sonra şirk ve sihiri bunlar arasında saymıştır. Hani o yedi büyük günah diye meşhur bir hadis vardır. Onlar arasında sihiri de sayıyor. Alimlerimiz Allah onlara rahmet eylesin. Sihirbazın küfre girip girmedi konusunda ihtilaf etmişlerdir. Selef alimlerinin bir kısmı sihirbazın küfre girdiğini söylemişlerdir. İmam Malik, İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmet bin Hanbel bu kanaattedir. Hanbeliler sihir yaparken kimyasallar ve duman kullanan sihirbazların kafir olmayacaklarını savunmuşlardır. Şafi ise bu meselede tafsilata girmiştir. Yani ayrıntıya gitmiştir. E, sihirbaza sihiri nasıl yaptığı sorulur. Eğer sihri küfre girmesini gerektiriyorsa, mesela Babillilerin Yedi yıldıza yaklaşma inançları gibi kafir olduğuna hükmedilir. Eğer yaptığı sihir küfre girmesini gerektirmiyorsa kafir olmaz. Ancak bu sihiri yapmayı helal sayarsa yine kafir olur. Muhtemelen bu tavsilat daha doğrudur. Ancak bazı alimler mutlak olarak sihirbazların küfrüne hükmetmişlerdir. Mesela Muhammed bin Abdülvehhab Allah rahmet eylesin. İslam'ı ortadan kaldıran davranışlar içerisinde sihri de saymıştır. Ancak doğru olan bu noktada bazı kayıtlar koymaktır. Yani İmam Şafii'nin dediği gibi tafsilata gitmektir. Bazı sihirbazların sihiri sadece bir el çabukluğudur. İllüzyon gösterileri olduğu gibi. İşte bu illüzyonistler ve sirklerde yapılan sihir numaraları böyledir. Yine gençlerin oyun amaçları yaptıkları oyun amaçlı olarak yaptıkları pek çok şeylerde bu kabildendir. Yani göz yanıtmacası yaparak yaptıkları şeyler bu kabildendir. Böyle şeylerde sihir yapana bunun nasıl yaptığı sorulur. Eğer şeytanlara yakınlaşmak, onları tazim etmek, onlara ibadet gibi durumlar ile itikat açısından küfür sayılan başka bir şeyle, mesela yıldızların varlık alemini idare ettiği inancı gibi bunlara dayandırma varsa ve ona yaklaşma söz konusu ise ya da şirk sayılması gereken bir davranış. Mesela ayetlerin bevl, idrar ve meni ile yazılması gibi, ki bunun yapanın kafir olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur, böyle şeyler sergileniyorsa, yine şeytana secde etmek, kurban kesmek gibi ibadetlerle şeytanlara yakınlaşmak amaçlanıyorsa, hiç kuşkusuz bu kişi alimlerin ittifakıyla kafir olur. Bakın burada da önemli bir tafsilat var. İllizyonistler bu illüzyon gösterileriyle kafir olmaz ama işte e, Allah'ın sıfatları konusunda e, o sıfatlardan birini başkasına veren, yıldızların kainatta tasarruf ettiğine inanç taşıyan, şeytana ibadeti, e, Allah'ın e, hürmet edilmesine emrettiği şiarları ayaklar altına alan ki bazı sihirler, sihirbazların bu işleri işte oturduğu minderin altına musaf koymak. Yani şeytanlar onlara bunu emreder, o da sihir elde etmek için bunu yapar. Altın yüzük takmak e, gibi. Ee, ...özellikler edinmelerini sağlar. Fasık cinler, fasık şeytanlar, kafir şeytanlar. insan bunlara tabi olarak sihir yaparsa... ...bunlar küfürdür, bunlar kafirdir. Bunda bir şüphe yok, ittifak var. Yok eğer birbirine karıştırdığı duman ve kimyasallardan bahsederse... ...yani bir takım ilaçları kullanarak... E, yani maddeleri birbirine katarak bir şeyler yaparsa, dumanın çıkışı sırasında da insanları aldatarak göz boyadığından söz ederse, bunun haram olduğuna inanması icap eder. Yani bu yine haramdır. Evet. Fakat diğeri gibi küfür değil. Bu yine haramdır. Çünkü bunun haram olduğu konusunda icma vardır. Eğer bu kişi bu yaptığını helal kabul ederse dinden çıkar. Zira dinen haram olduğu zaruri olarak bilinen bir şey derhal, Helal kabul etmiş olmaktadır. Ama eğer bu noktada bilgisi yoksa dinden çıkmaz. Yani bu illüzyon gösterilerinin haram olduğunu bilmiyorsa o dinden çıkmaz. Zira günümüzde insanların pek çoğu bu illüzyonistlerin yaptığının caiz olduğunu zannediyorlar. Bunun haram olduğunu bilmiyorlar. Yine sirklerde esasen yapmaları mümkün olmayan şeyleri yaptıklarının yaptıkları savunularak ölüleri dirilttiği, öldürmeden insanları ikiye böldüğü, güvercinin mendile, mendili güvercine çevirdiğini iddia eden sihirbazları izlemek de haramdır. Caiz değildir. Çünkü bu kişi camit bir varlığı, varlığı yani camit cansız bir varlıktan canlı yarattığı iddiasındadır. Şapkadan tavşan çıkarmak, mendilden işte kuş, kelebek uçurmak gibi bu iddialardadır. Bunun olabileceğine inanan küfre düşer. Sihirbazda tağut haline gelir. Ancak bu bir el çabukluğudur, hiledir ve oyundur. Ben hakikatte böyle bir şey yaratmaya muhtedir değilim. Sadece insanlardan kandırılması ve gözlerin, insanların gözlerinin boyanmasıdır derse kafir olmaz. Bunu yapmayı helal kabul ederse dinden çıkar. Onun ve izleyenlerin bu konuda bilgisi var mı yok mu araştırmak gerekir. Bugün bu konuda korkunç bir cehalet söz konusudur. Sirklerde bunları yapanlar cahilce alkışlanmaktadır maalesef. Öyle tağutlar var ki mesela işte belediyeler bugün sirk gösterilerini getiriyor. Cahil insanlar da çoluk çocuğunu oralara gönderiyor. Buna hiç kimse karşı çıkmıyor. Maalesef cehalet bu kadar yayınmış durumda. Bunlar karşı çıkılması gereken münker işlerdendir. Ayet, şeytanlardan öğrenilen sihrin küfür olduğuna delalet ediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle, ayetin baş tarafında, halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı buyuruyor. Şeytanlardan ve Harut ile Marut adlı meleklerden öğrenilen sihir, Kur'an'ın açık delaletiyle küfrü gerektirmektedir. Oysa o ikisi biz sırf İmtihan için gönderildik. Sakın kafir olma demedikçe hiç kimse sihir öğretmezlerdi. Buyurlar bakın ayette. Yani bunun küfür olduğunu açıkça beyan ediyor. Harut ile Marut, kendilerinden sihir öğrenenleri küfre girmemeleri konusunda uyarmadan onlara sihir öğretmiyorlardı. Kendilerinin insanlar için fitne ve imtihan olduklarını söylerlerdi. İşte Harut ile Marut kıssasından bunu anlıyoruz. Kitap ve sayı sünnette bundan başka bir şey bilmiyoruz. Ama Tevakkuf ile karşılamamız gereken pek çok mevkuf haber vardır ki bunlar İsrailiyat'tandır. Ee, yani bu Babil'deki şeylerle, olaylarla ilgili, Harut ve Marut'la ilgili, işte Süheyl Yıldızı ile ilgili, bazı yıldızlarla ilgili, bazı insanların işte yıldızlara çevrildiğiyle ilgili İsrailiyat'ta bazı haberler gelmiştir. Biz de bunlar hakkında tevakkuf ederiz. Yani Allah Resulü'nden gelmemiş bunlar. Mefkul yani sabit söz olarak İsrailiyat'tan nakledilmiştir. Ee, Babil'de Harut ve Marut adında iki melek vardır. Allah onları kullar için imtihan kılmıştır. Bu Allah'ın kevni bir emridir ve Allah onların fitne olmasını takdir etmiştir. Allah'ın onlar hakkındaki takdirinin gerekçesini bilmiyoruz. Onlar fitneydiler ve insanların bir kısmı onlara gelip sihir öğrenmek istemekteydiler. Harut ile Marut sihir öğretmeden önce küfre girmemeleri konusunda talebelerini uyarırlardı. Şeytanlar ve sihirbazlar ise talebelerinin küfre girmesinin endişesini taşımazlar. Hatta bilakis bunu ne yaparlar isterler. Kişi sihir öğrenme konusunda ısrar eder, Allah'ı inkar ederse kendisinden imanın nuru çıkar ve şeytanlarda sihri öğretirler. İbn-i taberinin naklettiği ve sağlam bir senetle gelen haberde şunlar kayıtlıdır. Bunu e, Beyhaki ve Hakim'de de Müstedrekinde rivayet ediyor. Sahih bir rivayet bu. İlginç bir rivayet. Belki daha önce anlatmışızdır. E, hepiniz o zaman burada mıydınız? Yani bunları anlattığımızda bilmiyorum da tekrarında yine fayda var. Ayşe radiyallahu anha şöyle anlatmıştır. Dûmetül Cendel'den bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra geldi ve içine sürüklendiği, bizzat kendisinin yapmadığı bir sihir hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmak istediğini söyledi. Aişe Radiyallahu Anh'a, Urve'ye şunları söyleyerek sözlerine devam etti. Yeğenim, Resulullah'ı bulamayınca kadın ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı. Sonunda ona acıdım. Şöyle dedi. Mahvoldum. Bundan korkuyorum. Kocam bir ara kayboldu. Bu sırada yanıma bir yaşlı kadın geldi. Ben de kocamı ona şikayet ettim. Bana dediklerini yaparsam kocamı getireceğini söyledi. O gece yanıma iki siyah köpekle geldi. Köpeklerin birine ben bindim diğerine de o bindi. Bir de baktım ki Babil'e gelmişiz. Orada ayaklarından bağlı iki adam gördük. Onlarla aramızda şu konuşma geçti. Adamlar neden geldiniz? Dediler. Biz sihir öğreneceğiz dedik. Adamlar bizler ancak bir fitneyiz. Küfre dalmayın geri dönün dediler. Biz hayır dedik. Adamlar şu tandıra idrarını yap. Falanca tandıra idrarını yap dedi. Tandıra gittim ama korkup bir şey yapmadan döndüm. Adamlar yaptın mı dedi. Evet dedim. Adamlar bir şey gördün mü? Yani kadın aslında yapamıyor. Korkusundan yapamıyor ama yapmış gibi söylüyor. Bir şey gördün mü diyor. Hayır bir şey görmedim diyor. Adamlar idrarını o halde sen yapmamışsın. Dön memleketine. Küfre düşme. Yani yol yakınken dön. Zararın neresinden dönersen kardır anlamında onu vazgeçirmek istiyorlar. O hayır dönme deyince adamlar git o zaman o tandıra idrarını yap gel diyorlar. Gittim ama korkumdan bir şey yapamadan geri döndüm. Yaptım dedim. Adamlar bir şey gördün mü dedi. Ben hayır dedim. Memleketine dön. Küfre düşme. Hala kendinin sahibisin. Yani hala kurtulma imkanım var. Git dediler. Ben yine ısrar ettim ve dönmedim. Adamlar git tandıra idrarını yap dediler. Gidip tandıra idrarını yaptım. Birden yüzüne demirden örtü çekmiş olan bir suvarinin benden çıkıp göğe doğru yükseldiğini gördüm. Gökte kayboldu. Sonra dönüp onların yanına geldim. Yaptım dedim. Ne gördün dediler. Yüzüne demirden örtü çekmiş olan bir suvari benden çıkıp göğe doğru yükseldi. Gökte kayboldu. Dedim. Adamlar şimdi doğru söyledin. Senden çıkan imanındı. Şimdi git. Hatta rivayetin diğer ürün git istediğin büyüğü yap şeklinde geliyor. Ben de dönüp yaşlı kadına vallahi ben bir şey bilmiyorum, bana bir şey demediler. Kadın da bilakis onlardan bir şeyler öğrendin, artık istediğin her şey olacak. Yani bak olan ne burada? Sadece tanrı bir idrarını yapmaz. Öğrendi bir şey var mı? Yok. Yok. Kendisini getiren kadına da diyor ki ben onlardan bir şey öğrenmedim ki. Hayır diyor sen öğrendin. Git şimdi istediğin olacak diyor. Artık senden imanın çıktı. Sen kafirlerden oldun. Bu sihirbazlardan oldun. Şu buğdayları al da etrafa serp dedi. Serptim. Buğdaylar bitirip çıkar dedim. Yani yere buğdayları bitirip çıkar dedim. Bitirip çıkardı. Onları biç dedim biçti. Ovalayıp tanelerini çıkar dedim. Ovalayıp çıkardı. Kurut dedim kuruttu. Öğüt dedim öğüttü. Ekmek pişir dedim, pişirdi. İstediğim her şeyin olduğunu görünce pişman oldum. Ey müminlerin annesi! Vallahi ben şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım. Şimdiden sonra da yapmayacağım asla dedim, dedi. Bu da gösteriyor ki bu kısa. Harut ve Marut'tan ve şeytanlardan öğrenilen sihir küfürdür. Yani bu rivayette ne diyor? Bak iman senden çıktı. Bunlar küfre girilmek maksadıyla öğrenilmektedir. Rabbimiz ise şöyle buyuruyor. İşte bunlardan koca ile arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Bunlar yaptıkları sihri sarf olarak adlandırırlar. Yani erkeğin kalbini kadından sarf eder uzaklaştırırlar. Bunun tersine de atf, atf derler. Bunu da gıybet ve kovuculukla yaparlar. Ayrıca sihrin bir nevi olarak şeytanlara yaklaşmak suretiyle de amaçlarına ulaşırlar. Ayet de şöyle geçmektedir. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yani Allah'ın kevni kevni izni olmaksızın bir şey yapamazlar. Kainatın idaresi yine Allah'ın elinde. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Bu ayet fayda veren şeyleri öğrenmediklerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunu iddia edemezler. Yani bunun faydalı bir şey olduğunu iddia edemezler. Çünkü Kur'an sihrin tamamen zararlı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu itibarla büyülenmiş kişilerden sihri uzaklaştırmaya çalıştıklarını ve mazlum halka menfaat temini için sihir öğrendiklerini söyleyemezler. İyi maksatla sihir öğrenmekten bahsedilemez. Allah reddediyor bunu ayet ile. Aslında bu da açık bir zarardır. Çünkü sihirbazlara, kahinlere ve şeytanlara yaklaşmak Dine en büyük zarar vermektedir. Sihri benzer bir sihirle bozmak caiz değildir. Buna nüşre deniliyor. Sihri sihir ile boz bozmaya, başka bir büyüyle bozmaya nüşre deniliyor. Ebu Davud'un Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a naklettiği bir haberde şu kayıtlıdır. Peygamber aleyhissalatü Vesselam sihrin sihirle bozumu sorulduğunda yani nüşre sorulduğunda bu şeytan işlerindendir buyurdu. Elbani bunun sahih olduğunu belirtmiştir. İbnül Kayyım sihrin sihirle bozumunun iki şekilde yapıldığını açıklamıştır. Bir, sihrin benzeri bir sihirle bozulması bu şeytan işlerindendir. Hasan el Basri Rahimallah'ın sihri ancak sihirbazlar helal kabul eder sözü buna yorumlanmalıdır. Sihri ancak sihirbazlar helal kabul eder. Yani kim de sihri helal kabul ederse herhangi bir sebeple olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun helal kabul ederse o da bir sihirbazdır. Sihri bozan ve bozduran şeytanın sevdiği şeyleri yaparak ona yaklaşır. Bu sebeple de büyülenmişse, büyülenmiş kimseye bir etkisi olmaz. İkincisi Rukiye. Muavvizeteyn surelerinin okunması, yani felak ve nas surelerinin okunması, bunlara muavvizeteyn denir. İki, sığınılı, iki sığınak demektir muavvizeteyn. Muavvizat denildiği zaman ise, yani sığınaklar, çoğul kelime Arapçada üç ve üçten fazlası için kullanılır. İki tesniye alameti olan, Takılarla belirtilir. İşte muavize teyin gibi. Ama muavizat çoğulda e, ayet-el kürsiyle dahildir bu muavizata. Ayet-el kürsi felak ve nas. Bunlarla ilaçlar ve mübah dualarla sihrin bozulması caizdir. Rabbimiz bize yetecek şeyi indirmiştir. E, mesela sihrin etkisini yok etmek ve şeytanların kötülüklerini def etmek için muavize teyin sureleri ve benzeri ayetler vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bize şu duayı öğretmiştir. Kim bir konaklama yerine gelir ve euzü bi kelimatillahi tammatin min halak derse yani yarattıklarının şerrinden mükemmel kelimeleriyle tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım derse oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez. Demek ki bunu unutmayacağız. Herhangi bir yere konakladığımız zaman euzü bi kelimatillahi tammatin min halak. Aslında bu dua bu zikir Sabah akşam üçer defa okunması tavsiye edilmiş bir duadır bir kimse yatarken akşam bunu okuduğu zaman o akşamdan sabaha kadar o ev için koruyucu olur o kimse için bir koruyucu olur Sabah okursa akşama kadar o kimse için koruyucu olur ee, Bunun yanında Bismilla leilahyedur <gülüyor> asmihi şey unfil dı ve lafi Sema semiul Alim Zikri de vardır isismilla illleddi o Allah'ın ismiyle ki Bismilla laye durrum mu asmihi onun ismiyle beraber zarar veremez mi asmi şey un fil dı ve lafisemayı yeryüzünde ve gökte hiçbir şey zarar veremez onun ismiyle bu vevesimül alim. o işten her şey hakkıyla işten ve her şey hakıyla bilendir Bakın bu zikirleri sabah akşam üç defa yapmak Allah'a sığınmak, her türlü zarardan Allah'ın tam isimlerine, tam kelimelerine sığınmak kul için koruyucu bir sığınaktır. Eğer bir kimse bu siirden koruma amaçlı okunacak sure ve dualar fayda vermezse ne olacak derse şu cevap verilir. Böylesi bir kötü zandan Allah'a sığınırız. Bunu savunanın ıslah olması mümkün değildir. Allah'ın sözlerinin ve Kur'an'a dayanan imanın faydası nasıl inkar edilebilir? Bunlar yarar sağlamıyor da şeytanın ilacı mı fayda sağlıyor? Yani bazıları maalesef bu cahilliği yapıyor. Yani e, mesela Allah razı olsun e, Kahtani Said el-Kahtani Hısnul müslim, müslim diye çok faydalı bir e, dua kitabı kaleme almış. Sahih hadislerden derlemiş. Sahih dualardan. E, Hısnul Müslim, Müslümanın Korunağı. Hısın kale demek. Sağlam, muhkem. Korunan kale demek. Koruyucu kale demek. Hısnül Müslüm, Müslüm'ün kalesi. Korunağı demek. Güzel de bir isim. Kitap için adın e, içeriğine layık bir isim. Bu kitapta ta işte e, sabah uyanın akşama kadar hangi duaları okuyacaksın? Nerede neyi yapacaksın? Hangi durumdan neleri söyleyeceksin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahip olarak gelen ayetlerle, hadislerle dualar ve zikirler zikredilmiş. Bir kimse bunlar yapmıyor. E bunlara imanı da yok, itikadı da yok, Allah'a tevekkülü de yok. Ne yapıyor? Sonuç alamıyor. Neden alamıyor? İtikadındaki problemden dolayı. Öyle bozuk bir kalbe, yani itikadın bozuk olduğu bir kalbe elbette şeytanlar tüner. Cinler onun arkadaş olur, melekler değil. O kalbe hep şeytanlar vesvese verir, meleklerin ilhamından mahrum kalır. Dolayısıyla bu şeytanların vesvesesiyle bu sözü söyleyebilir ve bunu fiiliyata döker, gider çaresini muskacıda, büyücüde aramaya başlar. Allah'ın tam kelimelerini yeterli görmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde gelen e, tavsiyeleri yeterli görmez. Gider kahine veya bir büyücüye, muskacıya ona daha çok ihtimal eder. Halbuki kainatın sahibi Allah değil mi? Kainatta tasarruf eden hakiki tasarruf Allah değil mi? Yani ne kadar e, aslında insanlar düşüncesiz hareket ediyor. Adam hadislere inanmıyor, hocaya inanıyor. İşte maalesef. Allah kalplerimizi hiçbir zaman gaflete düşürmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizin eline bırakmaz. Bazen de insanlar büyülenmiş değil, Psikolojik rahatsızlık yaşıyor da vehme düşüyor olabilmektedir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa suresi 76. ayet. O halde şeytanın hilesinin Allah'ın şeriatından daha kuvvetli olduğu nasıl söylenebilir? Bu batıl bir iddia olmaz. Mı? Gerçekten şeytan, yani bu hilelerine bakın insanı hayırdan döndürmek için, imanının gereği olan amellerden döndürmek için o kadar zayıf hileler kurar ki, sen o hileyi ilk gördüğünde aşılmaz bir dağ zannedersin. Geri adım atarsan o senenin üzerine büyür, büyür, büyür ve seni kahreder, ezer. Hayatın e, problemli hale gelir. Zaten psikolojik olarak bu yıkıntıyı yaşadığı anda insan ipin öncülüğünü kaçırdığı zaman hayatı zindan olur. Ama onun üzerine bir adım atsa onun gerçekten zayıf olduğunu Allah'ın izniyle görecek. İnsanlar bu ilk adımı atmaya cesaret edemiyor. Yani imtihan dünyası gözüne görünen, şeytanın gösterdiği büyük gibi görünen engeller kendisine engel oluyor. İnsan bunu Allah'a tevekkül ile çok rahat aşar. Allah'ın kaderine iman eğer mükemmel olursa kulda, Hiçbir sıkıntı, hiçbir eziyet, dünyada gelecek hiçbir şey o kulu mahzun etmemesi lazım. Ha insan olur, yüzülenir, beşeri bir, fıtri bir zaaf olarak bunları yaşar ama bu hayatında genel bir tablo haline gelmez. Hayatı karamsar bir tabloda gitmez. Çünkü o mümin kul Allah ile sevinçlidir. Allah'ın iman eden kulunun göğsünü genişletmesi gibi En'am suresinin 125. ayetinde anlatılıyor. Allah Azze ve Celle bakın müminleri ve kafirleri, o sıkıntıyı yaşayan kafirleri nasıl güzel bir misal ile zikrediyor. Bununla beraber, En'am 125. ayet, bununla beraber Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. O İslam ile genişler. İslam'da olan her şeyle huzur bulur. Onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak dilerse, kimi de saptırmak dilerse sanki göğe çıkmış gibi göğsünü iyice daraltır, sıkar. Sürekli hafakanlar basar. Kalbi daralır. Neden? Aslında diliyle söylediği işte kainatta bir hükmeden Allah var. Sözü sadece dilindedir, kalbinde değildir. O yüzden o kalbi genişletmez. Kainatı idare eden Allah ama işte benim patronum işten attı. ...bana filan zulmetti... ...falan hakkımı yedi... ...filan benim malımı çaldı... ...bunlar hep kalbini daraltır. Ama iman eden kul... ...bunların Rabbi Allah. Benim başıma bütün insanlar... ...ve cinler... ...bütün mahlukat toplanıp bir araya gelse... ...bana zarar vermek istese... ...Allah dilemedikçe bunu bana getiremezler. Allah dilerse bu Allah'ın takdiridir. Benim ondan başka kapım yok zaten. Ondan başka sahibim yok zaten. O kulunu mahzun etmez... O kulunu zarara uğratmaz. Ama kendisine kulluk edenlere, ihtiyari kullukta bulunanlara, ıstırari kullukta bulunanlara değil. Hani ne demiştik? Kul ya ihtiyari kul olur ya ıstırari kul olur. Öyle ya da böyle nasiyen Allah'ın elinde. Senin üzerinde hükümran olan Allah'tır. Sen Allah'ın dilemediği bir şekilde hareket edemezsin. Ama Allah'ın dilediği ve razı olduğu şeyi kendi isteğinle yapman. Senin de razı olarak yapman emredilmiştir. Yoksa kevni olarak dilemesiyle yerine geldiyse başına bir şey, onda senin hiçbir alacağın yok. Ama başına yine aynı şey gelir ama sen onu Allah'a itaat etmeyi isteyerek başına getirmişsindir. Allah'ın takdiri o şekilde yerini bulmuştur. Bak oradan ecirle çıkıyorsun. Birincisi Allah'ın istediği şekilde yerine getirmek istedin ama olmadı. İkincisi sabrettin, Allah'tan bildin. Allah'tan tevekkülünü kesmedin. Burada ikinci bir ecir alıyorsun. Müminin her işi hayırdır diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte zaten iki şey var. Yani bak e, musibetleri düşün, sabretmenize gereken musibetlerdir. Başına bela gelir, musibet gelir, sabreder. Fakirliğe sabreder. Zengin olur, şükreder. Yani genişliğe kavuşur, şükreder. Yani bu şükür ne? Sabır ne? Musibete uğradığında ya sabır, ya sabır, Allah'ım sabır ver mi demek? Yoksa kalbini onunla mı donatmak? Allah ile mi huzur bulmak? Genişlik anlarında, nimet anlarında, imkanlarının bollaştığı anlarda şükür ne? Ağızda değil. Elhamdülillah ve şükrülillah. Bunları çokça zikretmekle ibaret. Bununla ibaret değil. Tabi dilin zikrinin de önemli, önemli yeri var. Ama bunun kalp ile birlikte olması lazım. Bakın o kalp eğer bu şükründe de samimi olursa Allah'ın kendisine verdiği genişliği kesinlikle Allah'a isyan yolunda kullanmaz. Allah'ın verdiği genişliğe insan hiç ona isyan ederek şükredebilir mi? Bu mümkün mü? Bu isyan ancak Peygamber aleyhisselatü vesselamın kullarına Allah'ın kullarına beyan ettiği şekilde Allah'a kulluğun nasıl yerine getirileceğini öğrendikten sonra bu isyandan kaçabilir insan. Bidat'ten kaçar. Bakın bidatle de düşebilir. Bidatle de şükredebilir insan değil mi? Allah sana imkan veriyor. Sen bunu ne yapıyorsun? Allah yolunda kullanmak istiyorsun bu imkanı. Bidatle de hizmet edebilirsin. Sünnetle de hizmet edebilirsin. Müzikle de insanları davet edebilirsin. Bazılarının zanlı üzere. Haram olan bidat eğlencelerle. Bakın mesela Sorokin. E, Çağdaş Sosyoloji Kuramları kitabında. Bu Rus bilim adamı sosyolog, büyük sosyologlardan birisi dünya çapında. Çağdaş sosyoloji kuramlarında diyor ki bir cemaatin, bir topluluğun devamını sağlamak için ayin şarttır diyor. Eğer sürekli ritüel halinde tekrar edilen ayinler yoksa o cemaat fazla devam etmez diyor. Şimdi düşünün. Müslümanlar için böyle bir e, ayin uydurmaya gerek var mı? Tasavvüçler bunu yapıyor. O yüzden insanlar bununla haz buluyor. İşte Zikir ayinleri yapıyorlar. Bunlarla ne yapıyorlar? Deşarj oluyorlar bu şekilde. Ama bidat bir yolla. Allah Azze ve Celle elhamdülillah. Bakın Müslümanların çok güzel imkanları var. Camiler günde beş vakit cemaatle kılmalarını emrediyor Allah Azze ve Celle. Eğer bizde e, kardeşler arasında olsun... E, genel hayatla ilgili problemler olsun, bu problemler bizim başımızda devam ediyorsa, biz bu, bu noktalarda hatalar yapıyoruz. Bizim bir an evvel bu cemaatle namaz farzını ayağa kaldırmamız lazım. Bunu yerine getirmemiz lazım. Camilerde mi kılacağız? Camilerde. Ha, İmam Efendi tadil erkenle kılmıyor. Namazın vacibini eksiltiyor. O zaman, işte elhamdülillah Allah bize bak mescit imkanı vermiş. Bu mescidi cemaatle namaz kılınır hale getirmemiz lazım. Nefislerimizden feda etmemiz lazım. Dünyayı feda etmeden ahiret vermiyor Allah Azze ve Celle. Dünyayı her türlü feda edeceğiz. Allah'ın istediği şekilde ama. Allah'ın istemediği şekilde değil. Haram olan, bidat olan ayinlerle, haram olan, göze hitap eden, insanların nefsine hitap eden, hislerine hitap eden davetlerle değil. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ne öğretmiş, nasıl hareket etmiş, sahabeler onunla nasıl yetinmişse bizim de onlarla yetinmemiz lazım. Sınırı aşmamamız lazım. Bunlar işte Allah'ın hidayete erdirmek istediği kulunda gönlünü İslam'a açması, İslam'ın bütün güzelliklerini, bütün emirlerini nübüvvetin e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği sünnetlerle o güzel hasletlerle hem ahlaki bakımdan, hem kalp amelleri bakımından hem de azaların amelleri bakımından bir cemaat şuuruyla Allah Resulü'nün kurduğu cemaat şuuruyla toplumdan öyle ayrılıp işte yeni bir şal bir takım şeyler çıkarmak değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu o sahabe topluluğunun icma ettiği, ittifak ettiği ihtiraftan uzak şeytanın sevmediği Rahman'ın sevdiği Meleklerin hem meclis olduğu meclislerle, meleklerin kanatlarıyla kuşatıp huzur indirdiği meclislerle. işte Allah kendi zikrinin yapıldığı meclisleri böyle övüyor. O mecliste insan gönlü huzurla dolarda gider. Çünkü gerçekten Allah'ın rızası istenerek insanlar bir araya gelmişse melekler onları sekinette kuşatırlar, huzur indirir diyor. Ama bir bakıyorsun, bu meclisten bir dağılıyorsun dışarıya, eski tas, eski hamam. Hanzala radiyallahu anh diyor ya, Hanzala münafık oldu diyor, sokağa çıkıyor. Ebu Bekir anh ile karşılaşıyor. Ey Ebu Bekir, Hanzala münafık oldu. Sen nasıl söylüyorsun bunu, ne demek istiyorsun diyor. Ey Ebu Bekir, ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzurundayken, sanki gönüllerimiz cennet bahçelerinde dolaşıyor. Yani şöyle şöyle hasletler içerisindeyiz. Kalbimin imanla dolduğunu hissediyorum ama onun yanından ayrıldığımızda o halden bir şey eser kalmıyor diyor. Ey Hanzala diyor aynı şey bende de oluyor vallahi. Gel bunu beraber Allah Resulüne soralım. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'a geliyorlar. durumlarını arz edince diyor ki vallahi eğer sizler her anınızda benim yanımda olduğunuz gibi yani bu zikir meclislerinde bulunduğunuz gibi olsaydınız sokaklarda alenen melekler sizinle musafaha etmek için sıraya girerlerdi. Yani insanlar buna şahit olurdu. Ama ey Hanzala bir saat öyle. Yani bir an böyle, bir an böyle. Yani bunlar doğal şeyler. Demek ki bir insanın bu dünya hayatının çarkında ezilmemesi için bu Allah'ın zikredildiği meclislerden uzak kalmaması lazım. Bunu sürekli devamlı hale getirmesi. Yani elbette İnsan her anını ibadetle veya sohbetlerle geçiremez ama dünyevi bir takım meşgaleleri vardır. Kendisi üzerinde başkalarının hakları vardır. Eşinin, çoluğunun, çocuğunun, işçisinin, elemanının artık neyse insanların üzerinde hakları vardır. Bunlar yerine getirmesi lazım. O halde bizim ne yapmamız lazım? Allah Azze ve Celle günde beş vakit cemaatle namazı emretmiş. Bak o sahabeler bundan ayrılmamış. O namazı terk edenleri ancak bizim aramızdaki münafıkların olduğunu görürdük diyor. Bu namaza gelmeyenleri diyor. Biz bunu aksattık. Biz bunu terk ettiğimizden kalplerimiz paramparça. Yani dikiş tutmuyor açıkçası. Eğer biz Allah'ın istediği gibi... kullar olmazsak Allah azze ve celle'de Allah azze ve celleden bize vaat ettiği şeyleri istemeye hakkımız yok. Biz hep Allah'ın vaat ettiği şeylerin peşine düşüyoruz ama Allah'ın bizden istediği şeyleri